Kaynım, kayınpederimden miras hakkını ölmeden istiyor. Kayınpederi de anlaşılıyor ki vermiyor. Aralarında bir problem var. Bu problem doğrultusunda bizimle de görüşmüyor dedi. Biz aramaya devam etmeli miyiz ya da bu ilişkiyi nasıl diri tutmalıyız ya da ne yapmalıyız? Hocamız ne tavsiye eder? Yani babasına ölmeden mirasına talip olmak iyi bir ahlak değil. Miras ne zaman helal olur? miras bırakacak zatın vefatıyla ancak olabilir. Yahut bir kişi hayatında herhangi bir kişiye hibe ettiği gibi kendi yavrusuna da bir miktar mal hibe edebilir. Bu meşrudur. Ancak bunu yaparken dahi böyle problemli kardeşler arasında problem çıkacağı belli. Siz herhangi bir kardeşe fazlaca bir şey verdiğinizde Diğer kardeşler arasında bir rekabet, bir kavga meydana gelecektir. Bunu yapmanız dahi caiz değil. Şimdi belli ki kayınpeder olan zat, yani hanımefendinin kayınpederi, evlatlarından bir tanesine miraslık mal vermiyor. Doğrusunda yapıyor. Ya yani vermek mecburiyetinde değil, mal onun. Vefat etmeden bir insan, siz onun malına nasıl mirasçı olabilirsiniz? Yani ama işte bir evlat, atamazsın satamazsın böyle bir ahlaken zafiyeti olduğu belli olan bir adam. Ya dünyalık peşinde, efendim henüz babası hayattayken babasına saygı duymayan, Cenab-ı Hakk'ın emirleri konusunda çok malumatı olmayan bir kişi olduğu anlaşılıyor. Peki bu sizin kaynanız, kocanızın kardeşi münasebeti keselim mi? Hayır. Resulullah Aleyhisselam döneminde kendisine bir delikanlı gelir. Ya Resulallah benim akrabalarım var. Gidiyorum gelmiyorlar. Veriyorum bana ikram etmiyorlar. Ne kadar iyilik yaparsam karşılığında kötülük görüyorum diyor. Yani hanımefendinin sorduğu gibi. Ne yapayım sen iyilikte devam et diyor. Yani sen güzel davranmak suretiyle mükafatını alırsın karşı taraf onun sıkıntısının cezasını çeker. Dolayısıyla e, bu kardeşler mutlaka birbirleriyle bağlantı kurmalı. E, mümkünse tabi ziyaret giderek ziyaret etmek lazım. Ancak gittiğinizde orada büyük bir kavga oluyorsa en azından bunu telefonla efendim e, belirli yerlerde buluşmak suretiyle mutlaka münasebeti devam ettirmek lazım. Keşke o bahsedilen adam adam olsa da bir yerde karşılaşılsa veyahut bir adamla, bir hoca efendiyle e, mülaki olsa da bu yaptığı şeyleri anlatsa ve ona ders olarak bir takım şeyler söylense. Bunu arzu ederiz ama maalesef bu nevi kişiler var. E, bu durumda şunu yapmak lazım. Bize düşen hiçbir mal kardeşinizle olan muhabbetinize mani olmamalı. Hiçbir dünyevi mal Kardeşler arasındaki o samimiyeti yok etmemeli. Bunun için karşı taraf yaramazlık yapıyor diye biz ondan münasebeti kesmeyelim. Ama münasebet noktasında bazı tercihlerimiz olabilir. Bizatihi mutlaka gitmeye çalışalım. Ancak bizatihi gittiğimizde sıkıntılar olacaksa o zaman sıkıntı olmayacak tarzda münasebet kurmaya gayret edelim.